Zilzal Suresi Medine'de inmiş olup sekiz ayettir. Deprem manasına gelmektedir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İdâ zülziletil arzu zilzâleha Yer, o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman وَقَالَ مَا لَهَا Ve yer, barındaki ağırlıkları çıkardığı zaman, insan şaşkın şaşkın, ne oluyor buna dediği zaman, يَوْمَ İşte o gün yer, Üstünde olan biten her şeyi anlatır. Çünkü Rabbin ona bunları vahyeder. İşte o gün bölükler halinde insanlar kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar. Ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. Kim bir miskal kadar hayır işlerse onu görür. Kim bir miskal kadar şer Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur. Zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur.